Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu u Teala'ya olan muhabbeti Nebi-i Zişan Efendimizin Allahu u Teala'ya olan tazimi gibi ona duyduğu muhabbette idrak ve ifade edemeyeceğimiz derecede engin ve nihayetsizdir. Hayatın özünü teşkil eden ve ilahi bir iksir olan muhabbet dostluğun samimi ve katıksız halidir. Muhabbet, sevgiliye kavuşma, onun güzelliğini görme heyecan ve susuzluğu içinde bulunan kalbin ihtizaza gelip coşmasıdır. Yusuf Hemedani Hazretleri, muhabbetin nefsani ve rahmani olmak üzere iki veçesinin bulunduğunu söyleyerek aralarındaki farkı şöyle izah eder. Mahlukatı sevince insanda bunama ve delilik zuhur eder. Oysa Hak Teala'ya muhabbet duyunca gönle firaset, hikmet ve marifet doğar. Bu yüzden hakikatte Allah sevgisinden başkası uygun değildir. Çünkü şeytanın yolunda diken ve çer çöpten, Hak yolunda yolundaysa nergis, ve laleden başka bir şey yoktur. İnsanda muhabbet merkezi kalptir. Allahu Teala kulunda iki değil, sadece tek kalp yaratmış ve onu da kendisine mahsus kılmıştır. Kalbin muhabbet duyacağı hakiki maşuksa ancak Allahu u Teala'dır. İkinci Sultan Selim bu hakikati ne güzel dile getirir. Aşık-ı sadıkta dil birdir olur mu yar iki? Hiç bir taht üstüne mümkün müdür hünkâr iki? Fakat kalp muhabbetin bu zirve noktasına bir anda yükselemez. Muhabbetullah sarayına çıkmak için sevilen diğer varlıklar birer merdiven basamakları mesabesindedir. Bunlara duyulan meşru muhabbetler kalbin hakiki sevgiye hazırlanması istikametinde birer alıştırma hükmünde olacaktır. Bir de Allah'tan onun muhabbetini talep etmek gerekir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Allahu Teala'nın muhabbetini talep ve niyaz ederek Allah'ım senden sevgini seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli talep ediyorum. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Buyurmuşlardır. Gerçek mümin, şairin dediği gibi gelip geçici muhabbetlere değil, bilakis ezeli ve ebedi olan Allah'a gönül bağlar. Kur'an-ı Kerim, müminlerin Allah'a olan muhabbetlerinin diğer bütün muhabbetlere hakim olacak ve onları etkileyecek kuvvetli olması gerektiğini şu şekilde ifade etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminlerde Allah muhabbeti diğer muhabbetlerden daha şiddetlidir. Sadakallahul Azim. Müminlerdeki muhabbetin böyle olması gerekirse Habibullah payesine erişen Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde Tecelli eden muhabbeti i tasavvur etmek lazımdır. Bu muhabbeti Hakani şöyle terenim eder. Allah Resulü'nün mübarek gözlerinin insanların gönüllerini fethetmesi çok değildir. Zira o gözler, Bismillahirrahmanirrahim, o haşmetli makamda Allah'ı gören Resulün gözleri şaşıp da ondan başka hiçbir şeye kaymadı. Sağa sola bakmadı. Sadakallahül Azim ayetinde işaret edilen muhabbet ve edep sürmesiyle sürmelenmiştir. Kaderin rasathanesi onun gözleri gibi daima Allah'a tahsisin azar eden başka bir göz görmemiştir. Hiç şüphe yok ki o şahin gözler arş-ı ala sahasında avlanmak, ilahi feyz ve muhabbet şebnemlerini dermek için devamlı olarak cevelan ederdi. O gözler Allah'tan başka hiçbir şeye asla nazar etmemiştir. Zira zerreden kürriye bütün kainat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nazarında bir hiç mesabesindeydi. Allahü Teala'nın Ezeli olan cemalinin alevi, güzeller güzeli Efendimizin sinesini ateşlere yandırmıştı diyerek bitiriyor hakani bu bahsi. Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a olan muhabbeti daima diri haldeydi ona olan bu eşsiz muhabbeti sebebiyle yaratılan her şeye büyük alaka gösterir ve onları Rabbini hatırlamaya birer vesile sayardı. Allah'a yaklaşmak maksadıyla ilahi fermanla vuku bulan her yeni tecelliye aşına olmayı isterdi. Zira bir varlığa duyulan muhabbet arttıkça bu muhabbetten o varda herhangi bir nisbeti, yakınlığı veya alakası olan her şeye o yakınlık derecesinde bir pay isabet eder. Bununla alakalı güzel bir nükteyi Enez İbn Malik radiyallahu an şöyle nakleder. Bir defasında biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberken Yağmur yağmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmurun bedenine isabet etmesi için omuzunu açtı. Ya Resulallah niçin böyle yaptınız dediğimizde ise bu rahmetin Rabbi ile olan münasebeti henüz yeni de ondan buyurdular. Muhabbetin şümülünü merkezinde sevilen varlık olmak üzere yakın ve uzak bütün varlıkları ihtiva edecek şekilde bir daire gibi sonsuza kadar genişletmek mümkündür. Büyük Yunus'un yaratılanı hoşgör yaratandan ötürü mısralarıyla dile getirdiği bu muhabbet aşkı mutlaktır ki bu da en kamil manada Allah Resulü'nde tecelli etmiştir. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabından, Cenab-ı Hakk'a duydukları deruni muhabbetin artmasında, ve tazeliğini korumasında, zaman zaman nazil olan ilahi vahyin, mühim bir tesiri olmaktaydı. Deste cesle inen Kur'an ayetleri, her indikçe Allah Resulü'nü ve ashabını teselli etmekte, sıkıntılarını gidermekte ve Allah'la olan kalbi irtibatlarını tazeleyerek gönüllerinde ilahi muhabbetin devam etmesine vesile olmaktaydı. Bu muhabbetin en cali bir dikkat misalini şu hadisede görüyoruz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu an Hazreti Ömer radıyallahu anha Kalk, Efendimizin yakın olan Ümmü Eymen'e gidelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi biz de onu ziyaret edelim dedi. Yanına vardıklarında Ümmü Eymen radıyallahu anha ağlamaya başladı. Onlar ''Niçin ağlıyorsun? Efendimiz için Allah katındaki nimetlerin çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun?'' dediler. Bunun üzerine Ümmü Eymen radıyallahu anh'a ''Ben onun için ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin Efendimiz için elbette daha hayırlı olduğunu biliyorum. Ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum.'' dedi. Onun bu ince düşüncesi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Ümmü Eymen radıyallahu anha ile birlikte onlar da ağlamaya başladılar. Bir taraftan Allah'ın kelamının artık kendilerine gelmeyeceğini düşünerek ağlayan bu sahabiler, diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın Habibi Ekrem'ine, ahirette bahşedeceği nimetleri hatırlayarak teselli buluyorlardı. Zira Allah'ın sevgilisi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür boyunca Rabbine nihayetsiz bir muhabbetin kavurucu hasreti içinde yaşamış ve vefatıyla refik-i alasına kavuşmuştu. Kelam-ı vesilesiyle Allahu u Teala'ya muhabbetini isar eden sahabilerden birinin hikayesi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir seriyenin başında komutan olarak göndermişti. Arkadaşlarına namaz kıldırıyor ancak kıraatini her defasında İhlas suresiyle bitiriyordu. Döndükleri vakit Durumu Allah Resulüne anlattılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona niçin böyle yaptığını sorun buyurdular. Arkadaşları bunun sebebini sorduklarında o sahabi, ''Bu sure Rahmanın vasıflarını anlatmaktadır. Bu yüzden onu okumayı seviyorum.'' cevabını verdi. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize verildiğinde... ''Ona söyleyin, Allah Teala da onu seviyor.'' buyurdular. Hazreti Mevlana, Fahri Kainat Efendimizin gönlüne akseden Allah muhabbetini şöyle dile getiriyor. Miraç gecesi onu görebilmek için, yedi kat göğün ufukları hurilerle, Peygamberin ermişlerin ruhlarıyla dolmuştu. Bu hurilerin her biri ona hoş görünmek için süslenmişti. Fakat onda dost düşüncesinden yani Allah sevgisinden başka bir sevda yoktu. O Allah'ın büyüklüğü kudreti ve sevgisiyle öyle dolmuştu ki Allah'a en yakın olanlar bile oraya yol bulamazlardı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştu ki, ''Benim Cenab-ı Hak'la öyle anlarım olur ki, ona ne bir mukarreb melek, ne de herhangi bir peygamber vakıf olamaz.'' Artık bunu siz düşünün. Yine Efendimiz, ''Gözümüz haktan başkasına meyletmedi, bakmadı. Bizim gözümüz kuzgunlar gibi dünya leşine kaymamıştır. Biz, cümle alemi renklendiren, güzelleştiren hakkın mestiz, bağın bahçenin değil buyurmuşlardı. Fahru kainat sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca en derin muhabbetle gönlünü bağladığı Yüce Rabbine, kavuşma arzu ve iştiyakı içerisinde bulunmuştur. Vefatı yaklaştığında ise, bu yakıcı iştiyak ve hasret, zirveye ulaşmıştır. O, vazifesini tamamlayıp, dünyada kalmakla, Refika âlâsına, yani en yüce dostuna gitmek arasında serbest bırakıldığında, bir ömür beklediği fırsatın geldiğini düşünerek hemen ona gitmeyi tercih etmiştir. Ayşe validemiz bu şebi aruzu yani sevgilinin dostuna kavuşma anını şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son anlarını yaşarken mübarek başı benim göğsüme yaslı bulunuyordu. Ben ey insanların Rabbi hastalığı gider Gerçek tabip, hakiki şifa verici ancak sensin diye şifa diliyordum. Sevgili peygamberimiz, ''Hayır, Allah'ım beni refike âlaya kavuştur. Ey Allah'ım beni mağfiret et, bana rahmetini ihsan et, beni refike âlaya kavuştur.'' diyerek duaya devam ediyordu. Diğer bir rivayette hadisenin devamı şöyle anlatılır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı günlerinde birçok defalar hiçbir peygamber cennetteki makamını görmedikçe ruhu kabz olunmaz. Sonra dünyada kalmakla makamına gitmek arasında muhayyer bırakılır buyurmuştu. Kendisi hastalanıp vefatı yaklaşınca başı benim dizimde bulunduğu halde üzerine bir baygınlık geldi. Aylınca gözünü evin tavanına çevirdi ve Allah'ım refik-i ala dedi. Ben o zaman Resulullah bizi tercih etmiyor dedim. Anladım ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu temennisi sıhhatli zamanlarında bize söyleyip durduğu bir haberin kendisinde tahakkuk ettiğinin bir işaretidir. Fahri Kainat efendimizin vefatı esnasında Ölüm ile kendisi arasında vuku bulan şu muhabere, ondaki muhabbet-i ilahinin derecesini daha açık bir şekilde göstermektedir. Sevgili peygamberimizin vefathane geldiğinde, ölüm meleği Azrail içeri girmek için izin istedi. Cebrail aleyhisselam, ''Ey Ahmet, bu ölüm meleğidir. Senin yanına girmek için izin istiyor. Halbuki o, senden önce hiçbir kimsenin yanına girmek için izin istemediği gibi senden sonra da hiç kimseden izin istemeyecektir. Kendisine izin ver dedi. Ölüm meleği içeri girip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde durdu ve Ya Resulallah, Ya Ahmet Yüce Allah beni sana gönderdi ve her emrine itaat etmemi de bana emretti. Eğer ruhunu almamı emredersen alacağım. Bırakmamı emredersen Ruhunu sana bırakacağım dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bunu gerçekten yapacak mısın diye sordu. Ölüm meleği ben her hususta sana itaat etmekle emrolundum dedi. Bu sırada Cebrail aleyhisselam Ey Ahmet yüce Allah seni özlüyor dedi. Efendimiz aleyhisselatu vesselam da Allah katında olan daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey ölüm meleği Haydi emrolunduğun şeyi yerine getir ruhumu al buyurdular.